Merhaba, Bir Söz Güç'ün programında daha birlikteyiz. Ben Utku. Ve ben Rabia. Bu hafta bu hafta sizlerle yapımcılar olarak birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Borusan Çocuk Korosu'ndan Gülsen Yavuzkal. Hoş geldiniz Gülsen Hanım. Bize biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? <gülüyor> Merhaba sevgili çocuklar. Ben e, Borusan Çocuk Korosu şefi Gülsen Yavuzkal. Bildiğiniz gibi Borusan Çocuk ile 2002 yılından beri çalışıyoruz. Müzik eğitimciyim. Ancak koro şefliği konusunda da çeşitli çalışmalarım var. Bu konuda çeşitli okullarda çalıştım. Yurt içi, yurt dışı çalışmalarım var. Kendim de söylüyorum. Çeşitli korolarda söylüyorum. Büyüklerle ilgili de bir korom var. İstanbul'da yaşayan... Ejnebilerden ve Türklerden oluşan Koral İstanbul. Bu kadar yeter herhalde. Borusan Çocuk Korosu nasıl kuruldu? Ee, Borusan Çocuk Korosu 2002 yılında e, Borusan Kültür Sanat e, bünyesi içinde kuruldu. Biliyorsunuz Borusan Holding e, güzel sanatlara önem veren bir kuruluş. Borusan Filharmoni'yi de biliyorsunuz. Her e, ay Kadıköy yakasında ve İstanbul yakasında konserler veren önemli bir filharmoni orkestrası. Sonra biz düşündük ki neden çocuklar için de bir şeyler yapmıyoruz. Çok sesli müziğe çocukları bu konuda eğitmek üzere. Bir Borusan Çocuk Korosu'nu kurduk 2002 Kasım ayında. Peki Borusan Çocuk Korosu kaç kişilik bir kadro? Kadro 40 ila 60 çocuk arasında değişiyor. Bu her yıl değişebiliyor. Çünkü bir, bir sirkülasyon var. Bu sirkülasyon ne diye soracak olursanız. Aşağıdan gelen bir grubumuz var. Yukarıdan da 8. sınıfa geldiği zaman çocuklarda bir kriz başlıyor. Hatta 7, ne, ne krizidir bu söyleyin bakayım bana. Anadolu liselerine hazırlık, e, kolejlere hazırlık. E, bu dönemde çocukların tabii e, bu hazırlık içine girmeleri gerekiyor. Onun için onları biraz özgür bırakıyoruz. Ve mezun olan çocuklar da tabii çeşitli yerlere gidiyor. Devamlı aşağıdan yeni gruplar alarak e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bursan Çocuk Korusu kaçıncı sınıftan başlıyor ve kaçıncı sınıfta bitiyor? Şimdi kaçıncı sınıftan ziyade e, Rabia, e, şöyle düşünmek lazım yaş grubu olarak e, düşünüyoruz ki 3-4. Sınıf yani 9 yaş-14 yaş arasındaki çocukların ses grupları birbirine daha yakın oluyor. E, şarkıları da bu ses gruplarına göre seçiyoruz. Ama çalışmalarımız, önce ben tabii çocukları böyle otuz kişilik, yirmişer kişilik gruplar halinde alıp onlara uzun bir süre eğitim veriyorum. Seçmiyorum. Yani sen güzel söylüyorsun, sen söylemiyorsun gibi. Çünkü Tanrı'nın insanlara verdiği bir özellik bu. Sesi Verilen sesi duymak, duyduğunu da tekrar vermek. Ee, şarkı söyleyebilmek için önemli ama şarkı söylemek için ille de çok güzel ses olması gerekmiyor. Mesela Lumes Armstrong'un sesi böyle filan çıkar ama o da şarkı söyler. Fakat koro da seslerin birbirlerine uyumlu olması gerekiyor. Bunun için e, soru neydi Rabia pardon ben dağıtmadan özetleyeyim. Borusan Çocuk Korusu kaçıncı sınıftan başlıyor ha, ama kaçıncı sınıfta Evet. Bitiyor? Yani Üçüncü ve dördüncü sınıfta aşağı yukarı hazırlık dönemimiz. Çocukları hazırlıyoruz. Bunların içinden bu işe hazır olanlardan emin olduktan sonra e, korum çalışmaları başlıyor. Peki Rabia sen ne zaman bu korodasın? Ne zamandan beri bu korodasın? Ee, yaklaşık iki üç yıldan beri e, Borusan çok sesli Çocuk Korusu'ndayım. Peki bir korada şarkı söylemek nasıl bir şey? Kendini nasıl hissediyorsun? Heyecanlanıyorum. Şarkıları yanlış söyleyeceğim diye korkuyorum. Yani şarkı sorarken birden yanlış yapacağım diye korkuyorum. Neden bir çocuk korosu kurmak istediniz? Ee, neden? Çünkü çocukları çok seviyorum. Müziği de çok seviyorum ve çocukların şarkı söylemesi lazım. Ee, çocuklar bizim her şeyimiz, çocuklar geleceğimiz ve şarkı söylerken özellikle koral, koro çalışmaları içinde şarkı söylerken çalışırken onların çok çeşitli özellikler alacaklarını ve bunu hayatta çok güzel kullanacaklarını düşünerek istedim. Bir de bizim e, kültürümüzde tabii çok sesli müzik olayı gelişmekte yani bu şehirlere göre bile değişiyor. Yurt dışına çıktığım çalışmalarda, yaptığım gezilerde, oralardaki çocuk korularını gördüm. Çok özendim, çok kıskandım. Çok Neden bizim çocuklarımız da bunu yapmasın? Ve ben şunu görüyorum ki bizim çocuklar da eğitildikleri zaman fazlasıyla bunları yapabiliyorlar. Yani fazlasıyla bile yapabiliyorlar. Bunun için bir çocuk korusu kurmak istedim. Borusan Holding desteğiyle bunu yaptık ve 2002'den yapıyoruz ve de yapacağız. Şimdi kısa bir ara verelim. Sizler için seçtiğimiz parçayı dinleyelim. Parçamızı dinledikten sonra tekrar buradayız. Shut up. Peki koroda ne tür şarkılar söylüyorsunuz? E, koroda e, özellikle e, tabi seçerken çocuğun e, ses sınırları içinde olan eserleri seçiyoruz. Bu Özellikle de polifoniye doğru, polifonik yani çok sesli eserleri e, seçiyoruz. E, bunlar önce kendi okul müziğimizden özgün şarkılar, okul şarkıları ondan sonra... Kendi folk, halk müziklerimiz ve dünyaya doğru açılıyoruz. Önce İngilizce başlıyoruz. Fransızca, Japonca, işte İtalyanca, Afrika'dan herhangi bir kabilenin şarkısı. Çünkü müzik international, uluslararası bir lisan. O bakımdan kendi ülke kültürümüzden başlayarak... Dünyaya açılıyoruz. Bütün şarkıları söylemek bize sanıyorum ki koromuza büyük mutluluk veriyor. Peki neden yabancı dilde şarkılar söylüyorsunuz? Çünkü kültürlerin kaynaşması lazım. Neden hep kendi şarkılarımızı söyleyelim? Tabii ki kendi kültürümüze sahip çıkalım ama diğer kültürlere de yelken açalım. Dib Başka ülkelerde çocuklar nasıl şarkılar söylüyor onları tanıyalım. Tabii bu şarkıları söylerken açıklamasını yapıyorum öğrencilerime. Bakın bu şarkı bunu anlatıyor, bu şarkı bunu anlatıyor. Böylece o kültürleri biz şarkılarımızla çalışmalarımızın içine davet etmiş oluyoruz. Sadece şarkı mı söylüyorsunuz yoksa arkanızda birkaç enstrümanda çalın, çalıyor mu? Ee, şimdi e, piyano eşliğinde konserlerimizi yapıyoruz. Ancak e, bu vurmalı sazlar kullanıyoruz birçok şarkımızdan. E, flüt kullanıyoruz e, ve konservatuardan ara ara e, korodaki yaşlardaki çocukları da davet edip mesela e, bir şarkı trompet diye bir şarkı var. Onda bir trompet çalınması gerekiyor. Piyano eşliğinde çocuklar koroyla şarkılarını söylerken o misafir sanatçımız da bize eşlik yapıyor. Şimdiye kadar birçok konser verdiniz. Konserlerinizden biraz bahseder misiniz? Tabii konserlerimizi 2002 yılında Kasım ayında biz çalışmalarımıza başladık. İlk konserimiz Nisan ayında oldu. Tabii Büyük Atatürk'ün dünyada çocuklar için... Ee, ilk defa olarak çocuklara armağan edilen bir gün Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmiştir. Biz de ilk konserimizi bu Çocuk Bayramı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaptık. Ama dedik kime yapalım bu konserleri? Ee, kendiliğinden e, benim de düşüncelerim dahiline şöyle bir şey oluşturduk. Konser yaptığımız alanlara sivil toplum örgütleriyle de çalışarak Çeşitli yerlerden, şehrin uzak köşelerinden çocukları davet ediyoruz. Geliyorlar veyahut da biz çeşitli mekanlara gidip okullara, çeşitli mekanlara konserler yapıyoruz. En son örneğin geçtiğimiz yıl Kadıköy Caddebastan Kültür Merkezi kısa adıyla CKM'de Kadıköy Bölgesi çocuklarına konser yaptık. Salon 800 kişilik falan da zannediyorum Kadıköy Belediyesi'nin himayesinde daha sonra Lütfi Kırdar konser salonunda yaptık bir konser bu hep çocuk bayramı haftasında oldu Oranın da zannediyorum sandalye sayısı 2000'e falan yakın çok net bilmiyorum ama o kadar bir izleyicimiz vardı. Ondan bu iki konserden bir önceki konserde de İtalyan Kültür'de yaptık. 400 çocuk bizi izledi. Sonra şarkılı konserimizi yaparken dümdüz şarkı söylemiyoruz. Şarkılarımıza salondaki çocukları da katıyoruz. Katılabilecekleri oranda. Ve de küçük bir workshop havasında. Kanon nedir? İşte insan sesleri nedir? Çok sesli müzik nedir yani polifonik müzik nedir diye böyle konserin arasında onları da sıkıştırıyoruz. Çok keyifli bir konser oluyor işte program nasıl izlenir? İzlediğiniz programdaki kağıtları çıkışta nereye koyacaksınız onları dönüştürmemiz lazım şeklinde konserlerimizi yapıyoruz. Gülşen Hanım e, demimize kanon ve polifonik müzik dediğiniz bize biraz daha ayrıntı ayrıntılarıyla anlatabilir misiniz? Tabii yani polifonik müzik çok sesli müzik. Çok sesli müzik denince işte 10 tane on enstrüman, 100 tane çocuk hep birlikte çok uz biz söylüyoruz değil. Bu ayrı ses grupları ayrı ayrı şarkılar söylüyor ama bu armonik bir düzenleme içinde uyumlu sesler. Sen bir şarkı başka bir şarkı söylüyorsun mesela daha inceden. Sen Utku başka bir sesler. Şimdi çocuklar için ne olur? Çocuklar için çocuk sesi belli bir yaşa kadar aynıdır. Ee, belli bir dönemden 12-13 yaş, blue döneminden sonra sesler değişir. Çocuklar için en fazla iki alto, birinci alto, ikinci alto, birinci soprano, ikinci soprano. Yani alto sesi biraz daha kalın tonlara giden, soprano biraz daha ince tonlara giden. E buna nasıl alıştırmak lazım? Okullarda tek sesli söylüyorsunuz, günlük hayatımızda tek başımıza şarkı söylüyoruz. Bunun için tabii biz Borusan'da çocukları eğitiyoruz. Sesini nasıl kullanır, nesefesini nasıl kullanır, nasıl dikkatli duyar, duyduğunu nasıl çıkarır. Bu tip çalışmalar yapıyoruz. Ondan sonra ilk kanon çalışmaları ile başlanır. Bunu örnek olarak da bir şarkıyı önden bir kişi söylüyor, diğeri arkadan takılıyor. İkisi de aynı şarkıyı söylüyorlar ama arka arkaya gelen bir birbirini kovalayan bir melodi var. Kanondan sonra da işte iki sesli ondan sonra üç sesli yani özet e, polifonik müzik çok sesli müzik yani insan beynini daha çok düşündüren daha çok çalıştıran e, daha çok koroda elemanların paylaşmasının gerektiği birbirine yardımcı olması gerektiği bir düzen yani e, bir ekip çalışması. Bu da önemli. Şimdi bugün çok büyük şirketlerde bile artık dünyada ne kullanılıyor? Ekip çalışması. İnşallah bu yaygınlaşacak ülkemizde de. Peki Rabia konser vermek heyecanlı mı? E, tabii ki de heyecanlı. O kadar insan bizi izlemeye geliyor. E, ondan sonra kameramanlar bizi çekiyor. Bazen televizyonlarda e, söylediğimiz, yani röportaj yapıyorlar, söylediğimiz şarkıları yayınlıyorlar. Ondan sonra röportaj yaptıklarında sorduğu soruları cevapladığımız e... zamanlar oluyor. Peki en çok konser sonunda ne seni he heyecanlandırıyor Rabia? E... İnsanlar ne yapıyor sizi beğendiği Alkış. zaman? O alkışı duymak güzel mi? Evet. Sanatçılar mesela bir şarkı söylüyorlar. Bakıyorlar hiç alkış yok. Alkış neyin ifadesi? E, Beğendiklerinin beğendiklerini. ifadesi değil mi? Evet sahneye çıkıyorsunuz. Arkadaşlarınızla paylaşarak şarkı söylüyorsunuz. Ve böylece içinizdeki enerjiyi dışarıya atıyorsunuz. Paylaşmak çok güzel bir şey tabii ki. Peki Gülsen Hanım konserleri nasıl hazırlanıyorsunuz? Şimdi konserlere tabii özellikle tek sesli şarkı söylemek çok basit. Yani bir ay içinde çocukları oturtur bir şarkıyı söyletirsiniz işte söylerler. Ama koro çalışmaları çok kompleks, çok yönlü bir şey. Çocuk oturduğu zaman işte nasıl oturacak, nasıl nefes alacak, sesini nasıl kullanacak, duyduğunu nasıl ifade edecek. Bütün bunları vermemiz gerekiyor bir konsere çıkmak için. Bu da o kadar e, çok uzun olmasa da çok kısa da olmayan bir dönem. Çalışmalarımızda Ekim ayında başlıyoruz. E, Kasım ayında pilot çalışmalarımız, pilot okulumuz. Burada e, Okçu Musa İlköğretim Okulu bizim pilot okulumuz. Çok güzel milli eğitim ve Borusan arasında güzel bir e, diyalog var. E, eğittikten sonra aşağı yukarı çok sesli müziğe yavaş yavaş alışıyorlar. Demek ki Mart ayı başında artık konsere hazır oluyor olmuş olmamız gerekir. Nisan ayında da konserlerimiz oluyor. Ee, uzun bir çalışma dönemi tabii hiç de e, sıradan ve kolay değil. Müziğin çocukların yaşamına nasıl bir katkısı olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi bir kere müziksiz bir yaşam düşünülemez değil mi? Yani bebeklere bakıyoruz niniyle uyuyor ve deniyor ki şimdi çocuk uyurken müzik dinletin. Bu çok önemli beynimize dinlendiren ruhumuzu dinlendiren önemli bir faktör. E ee, ruhsal açıdan etkisi var, fiziksel bakımdan etkisi var, sosyal bakımdan etkisi var. Şimdi beden, bedensel olarak etkisi ne? Koruya ilk geldiğinde çocuklar bakıyorum e, genellikle çocuklar kambur otururlar, değil mi? Şu an bile siz nasıl oturuyorsunuz? Dik, <gülüyor> <gülüyor> evet. Çünkü sandalyeniz orta bildik. Ee, bir kere doğru oturuş, ayakları yere düzgün bakış, ondan sonra e, oturuşla başlıyor olayımız. Nefes alıp verme. Çocuklar doğduklarında dikkat edin uyuyan bir çocuk nereden nefes alır? Karnı böyle şişer, iner değil mi? Doğru nefes oradandır. Ee, ama insanlar büyüdükçe değiştiriyorlar. Kendi istedikleri gibi. Nefes alın hadi çocuklar dediğim zaman bakıyorum otuz çocuk varsa otuzunun omuzlar böyle havada. Bu değil. Doğru nefes değil. Doğru nefes alma ve nefesi uzun süre tutabilme. Yani uzun sürene kadar bu çalışmaları yapıyoruz. Ondan sonra sesini doğal olarak bizim ülkemizde bağırarak şarkı söylemek bir alışkanlık haline. Halbuki bağırmak demek, şarkı söylemek demek değildir Normal doğal şarkılarını söylettiriyorum Çünkü çocuk çocuk seslerine teknik açıdan baskı yapamıyoruz onlar doğal bir şekilde söylüyorlar ee, da ne kadar doğru söylerizi Ondan sonra işitme işittiğini duyma işte bunları yaptıktan sonra bu arada şarkılarımıza başlıyoruz şarkı Teknik içinde bunu fazla açmayayım çok detaylı çünkü teknik olarak nasıl öğretilir. Ondan sonra e, kanonlarla çalışıp çok sesli müziğe doğru bir geçiş. Ondan sonra sahne alışkanlıkları, sahneye nasıl girilir, nasıl çıkılır. Hep beraber nasıl şarkı söylenir. İşte bütün bunlar, bütün bunlar bedensel olarak e, çocuklara çok şey veriyor. Sonra sahneye çıktığınızda arkadaşlarınızla paylaşarak. Zamanında koruya gelmek, zamanında çıkmak, sen söylerken diğer arkadaşını dinlemek veya birlikte söylerken kolektif bir çalışma bunlar hep eğitim. Bütün bunları yaparken konserlere çıktığınızı düşünelim. Çıkıyorsunuz sahneye bir düzgün çıkış, bir böyle edalı bir şekilde şarkı söyleme, insanların sizi dinlemesi, aldığınız alkış, başarmanız. Bunlar çocuklara bir özgüven sağlıyor. Başarıyorsunuz çünkü. Bir de sizi dinleyen bir grup var. Onlar da mutluluk oluyor. Mutlu oluyor. Pardon. Siz de mutlusunuz verdiğiniz için. Onlar da sizi dinlediği için. Demek ki burada da bir paylaşım var. Ondan sonra sosyal bir olay başlıyor. Yani çevreyle, dünya ile bile ne oluyor? İlişkileriniz oluyor. Sonra biz koro çalışmasında ben şahsen sadece müzik yapmıyorum. Bazen film de izliyoruz değil mi Rabia? Evet. Mesela bir Fransızca şarkı öğretirken koro filmi. O şarkıyı öğretirken iki seslidir o Fransızca bir parça. Anlamını okuduk. Anlamı şuydu. Filmin konusu çocuklar kimsesiz bir okulda. Kimsesiz çocuklar. Annesi var, babası var sadece. Veya annesi de babası da yok. Bu okula bir müzik öğretmeni gelir... Çok problemlidir hepsi. Onlarla bir koro kurar. Yaptıkları konserler sonrası hepsi çok güzel çocuk olurlar. Bu filmi mesela izledik. Ondan sonra bu şarkıyı çalıştık. Bunlar kim bilir size neler verdi. O halde özet olarak şunu söyleyebiliriz. Ki en özet bedensel, ruhsal, sosyal açıdan bize e, koro eğitimi çok şey veriyor. Bu kadar yeter. Çok uzatmayayım <gülüyor> <gülüyor> Borusan çocuk korusunda söylediğim şarkılardan birini dinleyelim mi? Önündeki yola bak. Önündeki yola bak. bak. Unutulmuş ve yoldan sapmış çocuklar var orada. Onlara el uzat. Yardım et. Onlara yol göstermek için bundan sonra gelecek günlerde onlara yardım et. Elini uzatmalısın. Evet, Fransızca çocuklara elini uzatmalısın. Fransızca bunu notuyor. Fransızca Tabii sizin ileride bir sürü lisanımız olacak, değil mi çocuklar? Öyle mi? Tabii. Bu da Fransızca bir şarkı. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, bir şey değil çok şey var ama <gülüyor> bir tek bir şey söyleyeceğim. Ee, i̇nsan vücudu bir enstrümandır. Bu koro çalışmalarında çok güzel kullanılabilir. Ve koro çalışmaları çocuklarımıza çok şey verir. Buna belediyelerimiz, holdingler vesaire, bütün kuruluşlar sahip çıksın ve bu kültürü geliştirelim diyorum. Ve sevgili Utku Rabia size... Çok teşekkür ediyorum ayrıca Açık Radyo'ya. Ben de çok iyi bir Açık Radyo dinleyicisiyim. Arabamda bütün gün yollarda Açık Radyo'yu izliyorum. Dinliyorum pardon izleyemiyorum da gerçekten yollar kısalıyor o zaman. <gülüyor> Teşekkürler. Bir Söz Güç'ün programının sonuna geldik. Gülşen Hanım'a bizle paylaştığı bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bu arada teknik masada bize yardım eden Eliye'ye çok teşekkür ederiz. Bir sonraki Söz Küçüm programında görüşmek üzere, hoşçakalın.